Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 21. cüzü Allahu u Teala'ya davetin müminlerin üzerinde bir görev olması bu görevi de müminlerin